Hazır mıyız kardeşler Evet. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, ve sahbihi ecma'in emme abad, hamd ademlerin Rabbine, salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun. Allah nasip ederse bugün yine Selefi Salihin Akidesi adlı kitabımızın inşallah şerhine devam ediyoruz. Bu kitabı bize kazandıran Abdullah Yolcu hocamıza Rabbim dünya ve ahirette saadetler versin, onu başarılı kılsın, davette muallimlerden ve alimlerden eylesin. Değerli dostlarım, Müslümanların en basit, en küçük bir hayrını bile hayır görmek, bereketli görmek güzel ahlakın bir gereğidir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bu gibi güzel eserler hakkında hayırla konuşmak, böyle müelliflerin geleceklerinde daha azimli çalışmalara imza atmalara için, atmaları için onları övmek hayra vesile olmaktır değerli kardeşlerim. Kitabımız Selafi Salih'in akidesi dedik ve bu dersimiz değerli kardeşlerim isim ve sıfat tevhidi yani tevhidul esmai ve sıfati tevhidul esmai ve sıfati isim ve Sıfat tevhidi geçen derslerimizde rububiyet tevhidine ve uluhiyet tevhidine değinmiştik. Ve rububiyetin Allah subhanahu ve teala'yı fiillerinde billemek olduğunu söylemiştik. Uluhiyetin de Allah subhanahu ve teala'yı ibadette billemek olduğunu hatırlatmıştık. Bu iki tevhid olmadan isim ve sıfat tevhidinin de bir anlamı olmayacağını söylemiştik. Yani üç tevhidten birinin eksikliği tevhidin eksikliğiydi. Bunların üzerinde durmuştuk değerli kardeşlerim. Rabbim bizi tevhid istikametinden yolundan ayırmasın. Madem kitabımıza başladık, başlığımızı da söyledik. Bu başlıktan neler anlıyoruz? İsim ve sıfat tevhidi deyince bize bu konuda bilgi verecek kardeşlerimizi bekliyoruz. Buyurun kardeşler söz sizde isim ve sıfat tevhidi ne demektir? Zaten başlığın altında temel kaideleri ifade eden bir cümle var. O cümle bize bir noktada güzel bir kaide ilke koyuyor. Söz sizde. Evet Muhammed kardeş sağdan başlayalım. Evet, en güzel isimler ve en güzel sıfatlar Allah'a ait kız kesin olarak yani Allah'a ait olduğuna kesin olarak iman etmek evet en güzel isimlerin Allah subhanahu ve Taala'ya ait olduğunu söylemek iman etmek dedi Muhammed kardeşimiz evet güzel bir tanım evet Zeynal hocam o bütün kemal sıfatlara sahip ve bütün o da münezzehtir güzel yani bu tanıma bir ekleme yapıldı o zaman Rabbul Alemin kemal derecede sıfatlara, isimlere sahip. Asla onun sıfatlarında bir noksanlık, ayıplık, eksiklik yoktur. Ancak bu cümleler tafsili olarak açıklanması gerekiyor. Biraz sonra açıklayacağız. Evet Selahattin. Allah az önce bu e, sıfatlarım Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu isimlerin ve sıfatların bize bildirdiği şekilde iman etmek esastır. Evet Allah subhanahu ve teala'nın Kur'an ve sünnette bize haber verdiği gibi, bildirdiği gibi yani sıfatlar konusunda haber verdiğin Abdurrahman kardeşim o halde doğrulamak, billemek. Mesela kitabın ben Arapça metninden takip etmiştim. Şeyh Abdullah Yolcu, Allah ondan razı olsun, kitabın Arapça metninde şöyle bir cümle kullanıyor. Zaten sizde de Türkçe tercümesi bulunuyor manahu li itiqad al bi an Allah azza ve celle lehu'l esma'u'l ve sıfatü'l ula isim sıfat tevhidin en güzel isimlerin ve yüce sıfatların Allah'a ait olduğuna kesin olarak inanmaktır yine devam ediyoruz bakın sizde de var ve huve muttasifun bi jami'i's sıfatü'l kemal ve menzih an jami'i's sıfatü'n nakıs ve bütün kemal sıfatlara sahip ve her türlü noksan sıfatlardan da münezzehtir. Aslında burada cümleler çok ciddi anlamda ilkeler, kaideler öğretiyor. Peki burayı nasıl açıklayacağız kardeşler? Allah subhane ve taala'nın biliyorsunuz isim ve sıfatları tevkifidir. Tevkifi, ne demek tevkifi? Yani nasla sabittir, Allah ve Resulünün ispat ettiği gibi kabul edilir. Nassın haber verdiği gibi doğrulanır ve o ismin ve sıfatın dışına çıkılmaz değerli kardeşlerim. Allah subhanahu ve taala'nın isimleri ve sıfatları en güzel isimler ve sıfatlardır. Allah'ın sahip olduğu bu isim ve sıfatlar zatında da kemal boyutta, kemal derecede değerli kardeşlerim bulunmaktadır. Yani Allah subhanahu ve taala'nın isimleri ve sıfatları kemal derecede Asla bir ayıplık ve bir noksanlık, bir eksiklik zatında ve sıfatında bulunmaz değerli kardeşlerim. Buna mesela somut bir örnek verelim. Örneğin Allah subhanahu ve ta'ala'nın işitmesi, görmesi, bilmesi vardır. Bunlar birer sıfattır. Rabbul Alemin kitabında, Peygamber Sahih hadislerinde Rabbimizin işitmesinden, görmesinden, bilmesinden, gülmesinden, Meci gelmesinden, nuzul inmesinden, rıza ve buna benzer el, yüz, göz gibi sıfatlarından haber vermiştir. Biz bu sıfatların Rabbimizde kemal derecede olduğuna, noksanlık ifade etmediğine, eksiklik ifade etmediğine, bir ayıplık taşımadığına, celaline yakışır tarzda sıfatlar olduğuna iman ederiz. Biliyorsunuz insan da işitir değil mi Selahattin? İnsan da bilir, insan da görür. O zaman isimler ortak. Allah subhanahu ve Taala'nın işitmesi de var, görmesi de var, binmesi de var. İnsanın da keza işitmesi var, görmesi var, binmesi var. İsimlerin ortaklığı sıfatların ortaklığını getirmez. İsim ve sıfat ilminde bu bir kaidedir. Evet Allah subhane ve taala işitir, evet yarattığı kullardan insanlar işitir ama Allah'taki işitme sıfatı insandaki işitme sıfatı gibi değildir. Allah subhane ve taala'nın işitmesi kemal derecede yani Allah subhane ve taala bugün Amerika kıtasında olup bitenleri de işitir, okyanusların içerisinde o yüzen balıkların çıkarttığı sesleri de işitir. İşte bu bir kemallikten dolayıdır. Ama insan da işitir, insan sınırlı işitir. Hatta Allah subhanahu ve ta'lamanın kendisine verdiği yetki, kabiliyet oranında işitir. Hatta bazı insanlarda işitme duyusu yoktur. Kimilerinde de orta derecedir. Kimilerinde çok daha iyi bir işitme duyuları vardır. Bu halde insanların bile kendi aralarında işitme sıfatı arasında fark var. Ama Allah subhanahu ve ta'ala için işitme ve görme sıfatlarında ve diğer bütün sıfatlarında asla insana benzemediğinden dolayı üstün, harukulade, mükemmel, kemaun derecede eksiksiz, ayıpsız kardeşlerim işitmeye sahip olduğuna iman ederiz. O halde Allah subhanahu ve ta'alanın işitmesinde şöyle bir noksanlık, şöyle bir ayıplık vardır denemez. Aksine o her şeyi dilediği gibi en kolay şartlarda, dilediği zaman en kolay şartlarda işitir, görür, bilir. Bu Allah için asla zor değildir kardeşler. Kemal derecede Allah subhanahu ve teala'nın sıfatını bu şekilde öğrenmiş olduk. Ben tabi burada duruyorum ve sizden bu anlattığımı bana yeniden anlatılmasını istiyorum. Bu konuda ne anladınız? Önce, bu noktayı anlayalım, sonra da adım adım diğer maddelere geçelim. Burada ne anladık? Dedik ki Allah subhanahu ve teala'nın sıfatları kemal derecede ama insan kemal derecede bir sıfata sahip değil dedik. Evet söz Fatih kardeşimde. Hocam Allah'ın işinme sıfatını ele alacağı olursak, ki insan düşünsek mesela bir tanesini kulağın ağır duyup bir tanesi çok duyabiliyoruz. Bundan dolayı insanların işitmesi işitmesiyle Allah'ın işitmesi değil olmaz. Allah'ın işitmesi ancak kemal derecedir. Yani sonsuzdur. Ama ki Allah'ın takdir edildiği kaderdir. Az işitebilir. Bu nedenle Allah'taki işitme sıfatı kemal derecedir ve en mükemmel derecedir. Bu her şeyi işitebilir. Çok o güzel. Konuşmalar böyle değildir. Evet. Mesela herkese Allah'ı işitemiyor. Mesela evet. Allah'ı işitemiyor. Bazı insanlar da belli bir yere kadar. Evet. Güzel. Yani en güzel isimler ve sıfatlar Allah'a ait... En güzellik zaten bu açıklamada yatıyor. Allah subhanahu ve teala'nın sıfatları kemal derecede dedik. Kemalliğinin anlamını da, şerhini de, tanımını da sizlerle beraber yaptık. Senin de söylediğin gibi. Şimdi Zeynal kardeşimize söz hakkı verelim. Evet. Hocam e, burada allah Teala'nın e, isim ve sıfat terbidinde e, misal allah Teala'nın görmesi, misal bu kainatta yarattığı bütün her şeyi görür. Ama insan onu bunu göremez. Mesela, mesafede bir insan. göremez Ama Allah kahretmeni <gülüyor> görmez. Sonsuzdur. Esnasızdır. Yani evet. Güzel. Evet Selahattin. Ee, burada Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ve bir kullarda var olan sıfatlar ve bunların bir benzerlik söz konusu var. Ancak buradaki benzerlikle beraber bir de kemal derecesi diyoruz. Çünkü kullardaki bu var olan sıfatlarda <gülüyor> eksiklik söz konusu olabilir. Bu kulun bu sıfatlarının eksikliği onun kulluğuna zarar vermez. Ancak Allah Azze ve Celle'deki bu sıfatların eksikliği onun e, ruhiyetine, varlığının zorunlu haline zarar verir ki işin bir Rab düşünülemez, görmeyen bir Rab düşünülemez. Evet çok güzel yani Allah'ın ve Resulünün ispat ettiği güzel isim ve sıfatları zatından nefretmek ilahi boyutta Rabbimizi eksik kılmak, noksan kılmak, ayıplı kılmaktır. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat eden doğru bir Allah tasavvurunu elde etmiştir. Şimdi bir örnek daha verelim. Allah subhane ve taala ve Resulullah aleyhissalatü vesselam hadislerinde elden, yüzden ve gözden haber veriyor. Kitap ve sünnetten gelen deliller Allah subhane ve taala'nın eli olduğunu, yüzü olduğunu, gözü olduğunu naklediyor. Şimdi Allah subhanahu ve ta'lamın Ta eli celaline yakışan, beşere benzemeyen bir el olup kitap ve sünnet ispat ettiği için doğrularız. Herhangi bir yedi yola kaçmadan biraz sonra onlara da değineceğiz, iman ederiz. Şimdi el deyince insanda da el var, el deyince devede de el var, filde de el var, koyunlarda da el var, çeşitli hayvanların kendi çapında elleri var. Yani eldiince er ilk anlamda aklımızı haşa ve kella insan eli veya diğer varlıkların eli gelmeyecektir. Ehen yani sünnet ve cemaatın müşebbiheden ve muattıladan benzeticilerden ve sıfat inkarcılarından farklı olan boyutu budur. Evet Allah'ın eli haktır. İman ederiz. Ama diğer varlıkların eli gibi değildir. İşte bu itidalli bir bakış açısıdır. Bazı fırkalar biliyorsunuz kökten sıfat inkarcılarıdır. Biz bunlara ne diyoruz? Cehmiye kolu, muattıla kolu diyoruz. Muattıla, mesela bunlardan bazıları şialar ve mu'teziledir. Allah subhanahu ve ta'ala'nın bu sıfatlarını kökten reddederler. Bazıları da kabul etmekle beraber onları tevil eder, tahrif ederler. Ve her bir tahrif bir taatil hükmündedir. Her bir ta'tin kardeşlerim inkar etme ciddi anlamda Allah subhanahu ve Taala'nın ispat ettiği sıfatı reddetmektir. O halde Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini Hasan kardeşim ne yapacağız? İspat edeceğiz. Çünkü isimler ve sıfatlar senin aklınla benim duyularımla tespit edilmiyor. Ne senin aklın ne benim elde ettiğim bilgi birikimlerim Allah hakkında doğru bir tasavvur öneremez. Doğru tasavvuru bize öğreten, Allah hakkında en doğru bilgiyi bize öğreten Allah subhane ve taala'nın kitabı Kur'an. Ki o bize bu boyutlarda gerekli açıklamaları yapmıştır. Diğeri de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleridir. Yani biz bunu o zaman tevkifi isimler ve sıfatlar diyoruz kardeşlerim. Diyelim ki bir insan İbrahim kardeşim. Allah subhanahu ve ta'ala'ya layık olmayan bir isim ve sıfat verse, aklından, duyu organlarından, bilgi birikimlerinden bir Ebubekir isim üretse, bir sıfat üretse, Rabbine bunu cebren dayatmış oluyor. Görmediği Rabbini, müşahede etmediği Rabbini, şahidi olmadığı Rabbini görmüş gibi, değil mi sıfatlandırıyor ki bu delile de dayanmıyor, neticede bu, Allah subhanahu ve teala'nın razı olmadığı bir isim ve sıfat olmaktadır. Allah böyle bir sıfatlandırmadan beridir, münezzehtir. Allah subhanahu ve teala kitabın ve sünnetin isimlendirdiği ve sıfatlandırdığı gibi isimlendirilir ve sıfatlandırılır. Bu cümleler her biri büyük bir kaidedir, ilkedir, maddedir, usuldür. O halde mesela o insanın layık gördüğü isim ve sıfat, Rabbimizde yoksa bu Rabbimize layık olmadığı halde cebren Allah'a bir dayatma demek değil midir? Allah'ın bu isim ve sıfattan razı olduğunu iddia etmesi ne kadar doğrudur? O halde isim ve sıfat tevhidi konusunda bileceğimiz usul temel nokta şu kardeşlerim. Bakın isim ve sıfat tevhidi nedir? Allah'ı nasların nedir nas kardeşlerim? Kur'an ve sünnetin ayet ve hadislerin isimlendirdiği ve sıfatlandırdığı gibi yedi yola kaçmadan yedi yola kaçmadan nedir bu yedi yol biraz sonra değinmeye çalışacağız yani takilden tahriften tevilden teşbihten tekkiften temsilden ve teczimden yani bu yollara kaçmadan uzak durarak ne yapacağız Allah subhanahu ve taala'yı ona yakışan isim ve sıfatla ispat edeceğiz. Ona yakışmayan isim ve sıfatlardan da tenzih edeceğiz. Tenzih edeceğiz. Sıfatlarını asla bir beşerin sıfatına benzetme yoluna da gitmeyeceğiz. İşte bu bizim bu konuda bilmemiz gereken tanımdır. İsim ve sıfat tevhidi o halde nedir? Kur'an ve sünnetin naslarının isimlendirdiği ve sıfatlandırdığı gibi Allah'ı isimlendirmek ve sıfatlandırmak bu konuda yedi yola kaçmadan Allah-u Teala'ya iman etmek ve ispat ettiğini ispat edeceğiz nefret ettiğini nefret edeceğiz ve Allah-u Teala'yı bir beşere benzetmekten de uzak duracağız tamam mı kardeşler evet bu tanımı yeniden bana bir kardeşim hatırlatsın ikinci merhaleyi de aşalım üçüncü merhaleye geçelim bunlar her biri temel kaideler usuller kardeşler acelemiz yok yani isterseniz sadece bu iki maddenin üzerinde bir saat, iki saat dururuz. Önemli olan anlaya anlaya, süze süze gidelim, usulleri ve ilkileri kavrayalım. Çünkü bugün nice Müslümanlar isim ve sıfat ilmi konusunda bilgi sahipleri değiller. Evet İbrahim. İsim ve sıfat terbiye dediğimiz hocam, e, iman ettiğimiz Allah Azze Celle'nin kendi kitabında olan Kur'an'da ve Nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen sayık hadisler ışığında bize bildirildiği sıfatlara olduğu hal üzere iman etmektir. Bunların en güzel sıfatları Allah Azze ve Celle yakışan isim ve sıfatlarda o sıfatları ispat etmek, yakışmayan isim ve sıfatlarda ise nefretmek gerekmektedir. Ehli sünnetin isim ve sıfata inancı ise yedi yola kaçmadan olduğu hal üzere iman etmektir. Güzel, güzel. Peki, kardeşler başka bu noktada kısa ve öz yeniden açıklama yapacak Doğan Hocam? İsim ve sıfat tevhidi de cemaatın e, tevhidinin olmazsa olmadığına bir unsurdur. Eğri sünnet cemaat, Allah hazze ve celal isim ve sıfatlarına iman ederler. Ve bunu da e, Allah hazze ve celal kitabında Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde verilen, yani sınırları Allah hazze ve celal tarafından belirlenmiş tevhidi olarak, yani onun beyan ettiği şekilde onun, ettiği şekilde, onun bize haber verdiği şekilde bütün isim ve sıfatlarına iman eder onu bütün noksanıklardan nehyeder ve onun celalına layık bir şekilde doğrulan tasdiklerle onun isim, espatla, isim espatını kemal derecede kabul eder. Evet, İmam Gazali rahimahullah tasavvuf, felsefe, aynı zamanda ilmil kelam ve usul-ül fıkıh ve fıkıh alanında en derin alimlerden bir alimdi. İmamul Haramin el-Juweyninin talebelerinden de kardeşlerim yıllarca ömrünü İmamul Haramin el-Juweyniden sonra Nizamul Mülk medresesinde eğitim vererek davet yapara ilim öğreterek devam ettirdi. Ancak İmam Gazali hayatının son dönemlerinde Selefi salihin akidesinin doğruluğunu savundu. En iktisat fil itikat adlı eserinde selef akidesinden çok uzak bir eser ortaya koymuştu. Bu akide kitabında ilmil kelamı övüyor, selefin akidesini şu an öğrettiğimiz bu usulü reddediyordu. Ama Allah subhane ve ta'ala ömrünün sonuna doğru ilcamil -il avvam an ilmil kelam adlı eserinde hak mezhebin itikadi bakımdan selef-i salihin akidesi olduğunu söyledi. Diğer bütün fırkaların da bidatçı olduğuna hükmetti. Deniliyor ki İmam Gazali kendi kefenini giyip de ölüm meleğini karşılayan ilk alimdir. Kendi öz kardeşi anlatıyor. Kefenini giyip o gün diyor kefeni